Önce müsaade edersen biraz niye buluştuk bu program vesilesiyle onu anlatmak istiyorum. E, gündemimizde Saha Stüdyo'nun açık günleri var. Buradan da davet etmiş olalım. 15 Haziran Salı ile 19 Haziran Cumartesi günleri arasında, Cumartesi de dahil her gün 1 ile 7 arasında randevuyla Saha Stüdyo ziyaret edilebilir durumda. Pandemi koşullarından ötürü sınırlı sayıda insan kabul edebiliyoruz. E, sahanın desteğiyle ve bu yılki seçici kurulda yer alan sanatçı Gülsün Kara Mustafa, küratör Özger Ersoy ve benden oluşan bir kurulun davetiyle 5 e, sanatçı, Ocak ayından bu yana, Ocak ayının ortasından beri diyelim, sağ stüdyoda araştırmalarını devam ettiriyorlar, pandemi koşullarının getirdiği bazı kesintilere rağmen. Ve üretim odaklı da bir program bu, asıl ortaya çıkacak işlerin ya da işlerin süreçlerinin Eylül ayında sergilenmesi, izleyiciyle buluşması planlanırken, Bu üçüncü dönem sanatçılarının Yasemin Nur, Onur Gökmen, Ege Kanar, Bengü Karaduman ve Merve Ünsal'ın atölyelerine gelmek isteyen sanatçılarla tanışıp onların araştırmaları ve pratikleri hakkında biraz bilgi alıp onlarla sohbet etmek isteyenlere açmaya e, karar verdik. Ben de bu dönemde Açık Radyo'da 2016'dan beri yapmakta olduğum Buharişten Sanat Programı'nda her hafta sağ stüdyoda yakın çalışma fırsatı bulduğum sanatçılardan birini ağırlıyorum. Geçmiş haftalarda Açık Radyo'nun kayıt arşivinden de bakabilirsiniz. Almanya'da bir proje üzerine çalışmakta olan şu anda sağ stüdyoda olmayacak olan dolayısıyla önümüzdeki hafta maalesef Onur Gökmenli. Geçen hafta ise Yasemin Nur'la e, söyleşmiştim. Bu haftaki konuğum Ege Kanar ve önümüzdeki birkaç haftada Sağ Stüdyo'nun katılımcılarıyla bu süreç devam edecek. E, son kaydı da Sağ Stüdyo'nun misafir programcısı ve Sağ Yaz dizisinde yürüten yazar programcı Murat Alat'la e, gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu esnada bu programı bu kez Bu dönemde daha doğrusu video olarak da kaydediyoruz. Saha.org.tr adresinden geçtikten sonra program yayınlandıktan sonra video biçiminde de izlemek mümkün diyelim. Ve sağ stüdyonun adresini de buradan duyurmuş olayım. Hemen Taksim Meydanı'na yakın Taksim Meydanı'nı Cihangir'e bağlayan Firiz bağlayan Sıra Serviler Caddesi üzerinde 35 numarada sağ stüdyoda stüdyo. Türkiye'den ve dünyadan esasen sanatçı, küratör, yazar ve araştırmacıların araştırmasına, üretimine, uluslararası etkileşim ortamlarını geliştirmeye odaklanan bir program. Böyle bir girizgah ve duyurudan sonra bugünkü asıl e, konuğuma, onun sanat pratiğine odaklanmak istiyorum. O kendini çok tanıtmak istemeyebilir. Kısacık ben tanıtmış olayım. Ege Kanar biraz fotoğraf alanından belki bazılarınıza aşina bir isimdir. Ağırlık olarak zira lens tabanlı, lens temelli e, sanatlar üzerine çalıştığını söyleyebiliriz. Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve iletişim tasarım alanında eğitim gördükten sonra Prag'da eğitimine devam etti. Fotoğraf alanında yüksek lisans derecesi var. E, nitekim akademik çalışmalarına çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da e, devam ettiriyor. Ama biz onu e, genelde sergilerinden ortaya koyduğu yayınlardan ve diğer programlardan e, biliyoruz. Biraz buna odaklanacağız bugün zaten. Onun hem yurt dışında hem sağ stüdyoda hem Türkiye'deki başka sanat kurumlarındaki son dönemde üzerine çalıştığı şeyleri ...şeylere yöneceğiz, neyle iştigal ediyor... ...biraz ona bakacağız diyelim... E, ...kendi de fotoğraf üretiyor şüphesiz... ...ama esasen bulduğu... ...ya da arşivlerde araştırdığı... ...görüntüler, sesler... E, ...arşiv malzemeleri üzerine... ...odaklandığını söylemek mümkün... E, ...sesle de uğraştığını... şimdiden burada bir ipucu... ...olarak vermiş olayım, birazdan konuşmada... ...gündeme getirecek ve tabii ki görüntü derken... ...hareketli görüntü de her zaman... ...işin içinde... Şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Ege ben küçük bir girizgah yaptım ama özellikle proteini böyle çok değerlendirecek şeyler söylemekten kaçındım. Çünkü senden hı. rica ediyorum. Özellikle de bir kelimeye takıldığım cismani hı. kelimesini, bu kavramı sende kullanıyorsun. Bütün bu ürettiğin, her halükarda ürettiğin işlerde diyeyim, ne gibi meselelere, konulara odaklanıyorsun, nedir derdim bunlarla ilgili? Hı hı. Yani çok e, genel anlamda sözlük olursam herhalde e, fotoğrafik görüntünün yönetildiği lens tabanlığı, görüntülerin e, ontolojisiyle uğraştığımı e, söyleyebilirim. Biraz yani bu görüntüler, nemenem görüntüler bildiğimiz klasik anlamda işte e, penture'den, resimden nasıl ayrışıyor örneğin. Ve bu kendine has imkan ya da imkansızlıklar onların e, anlam kurma biçimleri nasıl etkiliyor? Dahası e, bu görüntülerle kim neler yapıyor? Yani sadece görsel sanatlar alanına e, has e, bir üretim pratiğini kapsamıyor tabii e, fotoğraf. E, bu fotoğraf çok e, fonksiyonel, işlevsel olabilecek de bir görüntü. Ve çeşitli e, disiplinlerde zaten bu anlamda e, kullanıyor e, fotoğrafik malzemeyi. E, ben de aslına bakarsan birazcık daha bu nasıl diyeyim öteki fotoğraflara bakmakla ilgili bir heyecan duyuyorum. Yani genel geçer anlamda çok sık karşımıza çıkmayan, çok dolaşımı dolaşımda olmayan ama bir takım uzmanlık alanlarının ilgi alanlarına giren eee işlevsel olarak fayda sağladıkları işte bu görüntüleri birazcık ters yüz etmek ya da bu arşivlere yaklaşırken onları başka bir yerinden bir e, iğne batırmak ve o iğneyi çektikçe ya, ya da o kuyuyu kazdıkça da başka türlü anlamların e, açığa çıkması fotoğrafların doğasına dair belki hani temel dertlerimden birini oluşturuyor. Bu anlamda da evet dediğin cismanilik meselesi e, önemli. Özellikle herhalde yani bunun başlangıcını geriye doğru e, Bir yere işaretleyecek olsam bu e, surface study, iz yüzey çalışmaları işiyle e, hatta belki öncesinde mortalsda bile e, ölümler sayısında bile birazcık belirgin ama yani fotoğrafın kısacası sadece bir e, geçirgen görüntüden ibaret olmadığı bunun her zaman yani şu an tabii bu durum değişmekte ama e, geçmişe doğru gittiğimizde e, bu daha da... E, belirgin bir e, fotoğrafa dair. Yani bir taşıyıcı yüzey üzerinde bulunan e, bir görüntüden bahsediyoruz. O taşıyıcı yüzeyde de başladığı andan itibaren aslında çeşitli dönüşmelere uğruyor. İşte e, katlanabiliyor, üzerine yazılıp çizebiliyor, yırtılabiliyor, yakılabiliyor. Hatta bunların hepsinin duygusal karşılıkları e, var. Çok sembolik yerlerde de durabiliyor bu anlamda. E, ben de bu cismanlik meselesiyle ve fotoğrafın bir e, iz olarak konumuyla e, ilgilendiğim için yani işte kameranın e, ışığı bir yüzeye odaklaması ve o yüzeyi Fiziksel olarak bir değişime dönüşmeye uğraması ve bunun sonucunda bu görüntünün ortaya çıkıyor olması. Dolayısıyla da konuyla imaj arasındaki bu doğrudan fiziksel bağlantı beni çok heyecanlandıran bir şey. Birazcık oralardan aslında bakarsan giriş yaptım. Bütün bu arşivle çalışma meselesini ve heyecanım oradan besleniyor diyebilirim. Peki ve... Hemen hemen bütün çalışmaların önceden de konuştuğumuz için biliyorum uzun dönemlere yayılıyor. Yani araştırma, pişme, üretim, evet. ortaya konma ve belki de sürecin sonrasında da bitmesi tam olarak tamamlanması, tamamlanmaması o anlamda. Daha açık kalması biçiminde. Seninle bugün önceden biraz konuşmuştuk. Üç belki birbirleriyle eklemlenebilecek nitelikteki projenden bahsedebiliriz somut olarak önünde. Tabii ki pek çok başka şey daha araştırıyorsun ve çalışıyorsun ama ilki tam da hariçten sana. Sanatın aslında yayın çerçevesine girebilecek nitelikte bir proje. En geç tarihli olan da olacak. Yıl sonuna doğru açılması planlanıyor. Biraz pandemiden dolayı ötelenmesi de söz konusu oldu. Ama Münster kentinde bizim sculpture projekle bildiğimiz, hatta ben de şu anda onun kupasıyla <gülüyor> kahvemi içiyorum tamamen tesadüfen. Ama oradaki bir, nasıl diyelim buraya, burası tam bir sanat kurumu değil, tam tersi kurumsallaşmaktan, imtina, Kolektiklerini uygulamaya çalışan bir oluşum. Daha ziyade bir inisiyatif olarak belki tarif etmek gerekir. Bir sivil toplum örgütü, arkasında bir kolektif yapı da var. Ve bu Hı -hı. yıl bir külatöryel ekibe her yıl yaptıkları gibi programasyonlarını emanet etmişler. Böylece bu kolektif yapıyı daha da pekiştirmiş oluyorlar. Bu külatörlerden biri Türkiye kökenli bir isim. Senin belki de Sabancı'dan tanıştığını tahmin ettiğim bir isim. Pınar Asan. Ee, hemen hemen akran sayılırsınız aynı yaşlardasınız Marmara Üniversitesi Sabancı kökenli ve de oda hareketli hareketli görüntü odaklı ve bunun birazcık daha politik yönüne de odaklanan araştırmalar yapıyor ve Münster'de de e, doktora çalışmalarına devam eden bir isim ama onun yanı sıra iki tane de uluslararası isim var biri senin Mika olarak ifade ettiğin ama telaffuzu bana kaldı galiba Mikael González Ribeiro önümdeki kağıttan okuyorum ben de ve Christina Wyman adlı üçlü bir uluslararası bir kreatöryel ekibin programasyonuyla ee, bir bölümünde başladığını fark ettim programın duo e, sergiler yapıyorlar sergi mekanlarında evet. yani aslında farklı coğrafyalardan belki farklı arka planlardan farklı meseleleri olan ama eminim ki bazı kesişmelerini de öngördükleri, isimleri çarpıştırdıklarını söyleyebiliriz. Ee... Dört seri, yani dörtlü bir seri bu. Dört parçadan oluşuyor. Üçüncüde sen bir sanatçıyla karşılaşacaksın. Şimdi zaten sözü sana bırakacağım. Senden sonra da yine Türkiye'den aşina olduğumuz, uzun yıllardır da aslında Zürih'te yaşamakta olan sevgili Seda Hepsevin de böyle bir ikili e, karşılaşma sergisi olacak. Onu da duyurmuş olalım. Bu davet sana nasıl geldi ve nasıl bir karşılaşma söz konusu? Hı hı. Öncelikle şeyden bahsedeyim istersen Pınar'la tanışıklığımız nereye gidiyor? Sabancı Üniversitesi'nden değil aslında farklı dönemlerde biz okuldaydık. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde ben yıllar önce araştırma görevlisi olarak çalışırken Pınar da aynı şekilde orada çalışmaya başladı. oraya gidiyor, Oradan geliyor tanışıklığımız ama çok yakın çok sevdiğim bir arkadaşım yıllardır işte Almanya'ya taşındılar ve taşınmasıyla yani bir süre sonra doktor çalışmasına devam ederken bu kreatoryal kolektifin yani bu bir dönem için bir araya gelmiş üçlü grubun bir parçası oldu ve öyle olunca da Ee, elbette Türkiye'den de bir takım isimleri e, yapacakları programasyonu dahil etmek konusunda bir heyecan yaşadı ve e, onun üzerine de biz de e, konuştuk böyle bir şey yapmak mümkün oldu mu diye. Ben de çok e, mutlu oldum tabii bu davet üzerine. Bastian'la e, birlikte sergi yapacağımız Bastian e, Brookla tanışmamız aslında online olabildi tabii ki. Ve ilk etapta aslında şöyle bir fikir vardı yani Bastian'ın işleri ve benim işlerim e, yeni bir bağlamda bir araya gelecek. Bastian daha çok performatif işler üreten performanslar performanslı çalışan bir sanatçı ee, ve e, yani ayrı segmente yine benim ve onun işlerinin yan yana e, olacağı bir sergi hayali vardı fakat İlk tanışmamızdan sonra biz e, Zoom üzerinden toplantılar yapmaya devam ettik. Bir şekilde e, enerjimiz e, tuttu, iyi hissettik, birbirimizin yanında rahat hissettik falan. Derken şöyle bir şey vardı. Acaba hani bu kadar bu işleri ayrı düşünmek yerine e, birbirimizi çeşitli e, ödevlerle diyeyim e, ya da kısıtlamalarla tetikleyeceğimiz ve hani bir etki tepki e, mekanizması kurup bunun üzerinden e, çeşitli fikirler üretebileceğimiz bir formata çevirebilir miyiz acaba bu sergiyi? Ve sonuçta çok daha e, nasıl diyeyim? Ee, bu kadar birbirinden kopuk olmayan tam tersi bu diyaloğun e, ürünü olarak yolda e, belirmiş bir takım işleri göstereceğimiz bir e, sergileme formatına doğru gittik ya da onu hayal ettik. O süreç de hala devam ediyor. Aslında işte e, yaklaşık 10 günde bir falan e, buluşmaya e, çalışıyoruz e, Zoom üzerinden. Bu ara biraz aksadı çeşitli işte, yoğunluklar yüzünden. E, ama... ...işte birbirimize gönderdiğimiz mailler ve onları yarattığımız, ürettiğimiz tepkiler... ...ve daha sonra onları alıp başka bir yere götürme çabası. Yani birazcık e, ses e, meselesini içerecek gibi görünüyor sergi. Ses, video ve e, Bastian'ın belki bir takım e, performans fikirleri var. Daha iletip olmayacağı henüz belli değil. Ama benim için e, heyecan verici ve ilginç yanı birazcık şu galiba... E, ...sanat üretimi genellikle, yani kolektif yapıların dışında söylüyorum... E, Kişisel ve böyle hani e, kendi mağaranda e, saatler geçirerek ve e, benim için öyle işliyor. Bir miktar acı çekerek işte e, şeyleri çekip çıkarmaya çalışarak neyle e, tam olarak uğraştığının işte adını koymaya çalışarak e, geçen böyle... Zaman zaman sancılı bir süreç ve tabii sorumluluk yüklü bir süreç. Yani tam da o authorship ve authority meselesinden gelen bir sorumluluktan bahsediyorum. Bu e, yapı içerisinde kendimi çok rahat ve hani o sorumluluğu paylaşmaktan ötürü de e, daha esnek e, ve belki her şeyin kontrolünde olamayacağı ve bir takım şeyleri karşı tarafa bırakabileceğim, o etki tepkiyle gelişen şeyleri açık kalabileceğim bir formatın içinde buldum. Bu benim için özellikle heyecan verici tarafı ve belki ileride de buna benzer şeyleri yapmaya devam etmeliyim diye düşünüyorum. Harika. Hı -hı. Peki eş zamanlı olarak tabii ki yine kendi mağaranda da araştırmalarını ve çalışmalarını sürdür sürdürdüğün ama bir taraftan da bir nevi ortak çalışma alanı olarak da tarif edebileceğimiz istesen de istemesen de hani ancak perdeni kapatacak kadar mahrem evet. bir alana sahip olabileceğin sağ stüdyodasın Ocak ayının ortasından evet. bu yana evet orada bir işbirliği mecburiyetin yok ama bir etkileşim alanı söz konusu başka sanatçılar evet. da var programın girizgahında hepsinin adını almış oldum o detaya tekrar girmeyelim ama eee İki proje diyelim zamansal olarak aslında birbirine oldukça yakın dönemlere e, denk geliyorlar. Dolayısıyla sen onları biraz birbirleriyle kesiştiriyorsun, eklemlendiriyorsun da ister istemez. Çünkü araştırma odağın o yöne kaymış durumda. E, Hı -hı. Şöyle sormak istiyorum. Evet, sağ stüdyoda asıl ne üzerine araştırdığını daha ziyade Eylül ayında deneyimleme fırsatı bulacağız. Dolayısıyla onun için de zamanım var ama ikisi nasıl kesişiyor birbirleriyle ya da sağ stüdyoda ne yapıyorsun? Özellikle. Birazcık daha geriye gidip anlatmaya çalışayım istersen. Sen de zaten bir foreshadowin gibi bahsettiğim konudan. Ses meselesi ve sesin benim pratiğim içinde yavaş yavaş yer almaya başlaması. Bu böyle benim gözlemleyebildiğim bir şey. Biraz dışarıdan da benim müzikle bir ilgim ilişkim var işte ortaokul lise yıllarından beri. Davul çalıyorum. Bu zaman zaman Şey, artan zaman zaman azalan yoğunluklarda hayatımın e, hep bir parçası. E, pandemi döneminin öncesinde aslında e, birkaç ay öncesinde tekrar e, bu ilgim e, arzum e, yoğunlaşmaya başladı ve günlük pratikmin bir parçası haline getirdim. Bütün bu e, işte ritim meselesini. Sağ stüdyo ilk başladığı dönemde de tam bunun işte benim için e, çok yoğun olduğu bir zamana denk geldi. Ve aslında öncelikle ritmik yapıları üzerine bir şeyler e, düşünmeye, araştırmaya e, başlamıştım. E, yani ritmik yapıların e, geolaklığı Geometrik temsilleri ve bu geometrik temsiller üzerinden bir çeşit yapı bozuma uğratmak ve yeni ritmik yapıları e, acaba o geometrik ilişki üzerinden kurgulayabilir miyiz gibi bir e, soru vardı kafamda. Daha doğrusu böyle bir kitaba e, rast çok heyecanlandım. ve o kitabı derinliklerine doğru gitmeye başladım fakat bir yerden sonra tabii... E, İçinde bahsi geçen matematik ve geometri benim e, sınırlarımı e, aştığı için e, o, o şu anda bir kenarda duruyor fakat e, onunla ilgili heyecanım sürüyor. Bir yandan da e, şey veri setleriyle e, uğraşmaya e, başlarken buldum kendimi. Veri setlerinden kastım aslında... Yapay zeka eğitiminde kullanılan işte bütün bu machine learning ki şu an çok zaten trending başlıklar bunlar. Bağlamında kullanılan milyonlarca imajdan oluşan ve internette çeşitli kanallardan oluşan main edilen yani bir çeşit madencilik faaliyetinden bahsediyoruz. E, sosyal medyadan toplanabilir bu görüntüler e, ya da bazı araştırma ekipleri kendi görüntülerini daha idealize şartları altında laboratuvar ortamında e, üretmeyi seçiyorlar ama e, sonuç olarak bir e, görüntü bolluğu ve bütün bu görüntü bolluğuyla beslenen e, yapay zekanın çeşitli işlevlere yönelik e, eğitiminin e, parçası olarak kullanılan görüntülerden bahsediyorum. E, özellikle İnsan bedeniyle, insan eylemleriyle, insanın suratıyla ve işte suratındaki algılanabilecek bir takım duygusal durumları karşılık gelen jestlerle atıyorum işte bir bardağı tuttuğunuzda bu kavrama hareketi nasıl gerçekleşiyor? Ya da spesifik bir aksiyonun içinde tekrarlar neler? Nasıl şey nasıl diyeyim ölçülü hale getirilebilir? Ya da bir takım sınıflar nasıl oluşturulup kategorize edilebilir? Dünya bunların üzerinden nasıl anlamabilir? Yani bilgisayara aslına bakarsanız şeye benzetiyorum ben biraz bunu. Birebir bir ölçekte bir dünya haritası yapmanın imkansızlığını benzer bir şey var. Gerçi artık belki Google Maps de öyle bir fonksiyon içeriyor ama ben fiziksel gerçekten birebir açılabilecek bir dünya haritasından bahsediyorum daha çok. Yani neredeyse yüzeysel olarak var olan bütün görsel bilginin bilgisayara ya da algoritmaya bir yem gibi sunulup ondan sonra da bu öğrenme sürecinin sonunda işte bilgisayarın ya da algoritmanın yeni görüntüler üretebileceği sentetik bir işte Görsel kültürün ilk tahayyülü var burada. Bu konuda beni tabii geçmişten gelen ilgi alanlarımın bir uzantısı olarak da çok e, ilgilendiriyor. Yine aslında bir çeşit arşivsel e, malzemeden bahsediyoruz. Yine fonksiyonel amaçla e, üretilmiş e, görüntülerden bahsediyoruz ya da e, derlenmiş, toplanmış. E, bunun içinde bir sürü e, mesele var tabii. Yani etikte bir sürü mesele var. Bu görüntüler kime ait, kim hangi hakla e, kullanıyor Kullanım biçimleri neler, ne tür e, ön yargılar, bayaslar bu e, datasetlerin içinde gömülü ve bunlar e, neleri yeniden üretiyor olacak ileride bir takım teknolojilere entegre olarak çalışmaya başladıklarında böyle bir alana e, dalmış vaziyetteyim. Yani son işte herhalde iki aydır falan iyice yoğunlaştı e, bu konu benim için ve çeşitli de, datasetlerini gezip işte indirebildiklerimi e, indiriyorum, çeşitli notlar alıyorum. E, önceki araştırmalardan farklı olarak bu e, Konuda biraz copyright e, meseleleri e, söz konusu. Yani o görüntüleri doğrudan kullanıp kullanmamakla ilgili muğlak e, durumlar var. Dolayısıyla nasıl bir çıktıya varacağı tam olarak e, kafamda net değil ama e, belki o dili çünkü şey e, yani o dilin kendisi, o estetiğin kendisi, o terminolojinin kendisi bunların hepsinin içinde dünyayla bir ilişkilenme biçimi var. E, son derece mesafeli, soğuk, dediğim gibi güzeysellikle e, çalışan yani yüzey derken fiziksel yüzeylerden bahsediyorum gerçekten. Çünkü Fotoğrafın penetre edebildiği e, yer tam orası aslında. Bakarsan onun daha derinine gitmek çok mümkün değil. E, dolayısıyla bunlar da e, bu meselenin e, bir parçası benim için. Bir şey diyeceksin daha sonra devam Yok çok bulanık sular bunlar ve çok yani çok yepyeni alanlar hepimiz için. Tabii evet. yeni değil uzun süredir üzerine araştırılıyor ve bu alanda pek bir şey var ama e, telif meselesini e, gündeme yani copyright dediğin için özellikle Hı -hı. tamamen bulanık sularda yüzüyorsun ve evet de, tam madenciliğe de benziyor o anlamda ona dair bir şey diyecektim diye tahmin ediyorum. Evet. Tabii ki politik olarak da çok tartışmalı bir alandan bahsediyoruz. Onunla ilgili kesinlikle. yani senin bulduğun şeylerden e, o, o şekilde de bir takım çıktılar, tartışmalar ortaya çıkacaktır mutlaka. Sen onu her nasıl e, bir şekilde vücuda çıkartacaksan çıkart. Yine de üzerinden başka türlü tartışmalar da ortaya konacaktır. Sadece evet. bu, değil, politik olarak da mesele tartışılacaktır şüphesiz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şey, oradaki arzunun kendisi benim çok ilgini çeken bir şey. Yani hakikaten bu nasıl bir arzu ki bu, bu kadar devasa ölçekte işte... E, yayılıp e, bir şeyleri yeniden üretmeye e, ya da işte o e, dışarıdan bakış üzerinden yeniden kurgulamaya yönelmiş durumda. E, bir de tabii şöyle de bir şey var. Sadece biz e, yapay zekayı bir şeyle besleyip onu e, eğitip öğretip e, onu değiştirmiyoruz. Aynı zamanda bir feedback de söz konusu yani oradan gelen bir geri bildirim de var. E, biz dünyaya böyle bakıp e, böyle algılamaya çalıştığımızda bizim algımızda da bir e, değişiklik söz konusu oluyor. yani e, Ve bu geri döndürülemez bir e, algısal kayma bunun uzun vadede etkilerini birlikte yaşayıp göreceğiz ama bu da hani heyecanımın bir parçasını oluşturuyor. Biraz hep benim bu meselelerle bağlantım iki yüzlü aslına bakarsan. iki taraflı, iki kutuplu. Çünkü şey yani bir yandan hakikaten bir çeşit büyülenme söz konusu bunun mümkün olabilmesine dair bir şaşırma diyeyim ve kavramaya çalışma arzusu. Bir yandan da ama işte o eleştirel tarafı bırakmamak ve o eleştirel taraf üzerinden bu meseleler üzerinden işte bu meselelere dair bir söz söylemeye çalışmak böyle bir şey var. Bakalım bu sefer çıktısı ne olacak? Ben de henüz çok sonunu göremiyorum açıkçası. Ee, çok doğru bir şey söyledim. Bütün bu fonksiyonel ya da işte bu büyülenme meselesi bana hep totalitarizmi hatırlatıyor. Yani biz yapay Hı -hı. zekayı daha totaliter olarak ve omnipresden olarak her şeye evet. hakim olmasını bütün o belgeyi bize sağlamasını istiyoruz ama adeta bir kısır döngü gibi onun bize verdiği bilgi de bizi daha da ya da toplumu da daha kontrolcü ve daha totaliter bir yere götürüyor ve İçin içinden çıkılmaz bir kısır döngüye bizi götürebilir konu. Konuşacak çok şey var. Daha evet. belki daha tatlı görünebilecek o anlamda bu kadar bizi karamsallığa <gülüyor> itmeyeceğini umduğum. Biraz da vaktimiz az kaldı. 2-3 dakikamız var ama yakın evet. dönemde senin de mezunlarından olduğun Sabancı Üniversitesi'ne de bağlı olan Sabancı Müzesi'nde Oradaki akademisyenlerden birinin de Murat Germen'in, buradan da selam etmiş olalım Murat'a, onun Hı -hı. davetiyle bir grup sergisi için yeni bir üretimim var ve asıl sağ stüdyoda e, neler yaptığını anlatmaya başladığın zaman müzikle sesle olan ilişkinden bahsettin ya, ona da çok evet. hayır, o, o kısmı biraz daha açacağı için. Son birkaç dakikamızda ondan da bahsedersen çok sevinirim. Yaz sonunda onu izlemek mümkün olacak Sabancı Müzesi'nde. Evet, ee, şey ya yani şöyle bahsedebilirim aslında. İstanbul temalı bir grup sergisi e, hayal ediyoruz hep birlikte. E, yaklaşık geçen yazdan beri yani bir senedir de e, toplantıları devam ediyor ve şu an işte sonlanmak üzere artık proje sonuna yaklaştı. Ben de orası için e, zillerle ilgili bir proje yapıyorum. Benim için bir yandan şöyle bir önemi var. İlk defa... E, Görün Yani fotoğrafik görüntünün içinde doğrudan yer almadığı daha e, fiziksel mekana has bir yerleştirme denemesi olacak. E, ve ses de içecek bu deneme. E, şeyle e, ilgileniyorum bir süredir. Yani biliyorsun bu coğrafyaya has çok... E, şey e, sayılı e, şu an hala devamlı anlamında sayılı bir e, kadim bir gelenek el yapımı zil üretimi e, ve 17. yüzyıla kadar gidiyor. Zilciyan ailesine e, dayanıyor. E, fakat zilciyanların e, 1920'ler gibi e, işte Türkiye'den Amerika'ya doğru e, göçmesiyle birlikte en azından ailenin bir kısmının göçmesiyle birlikte. E, burada kuzenlerin işlettiği bir e, fabrika, dalga yanlarının işlettiği bir fabrika üzerinden bu e, üretim devam ediyor. Takız e, 70'lerin sonuna kadar 77 yılında bu fabrika kapandığında oradan yetişen e, o dönem işte Mikail Zilçan'ın e, çırakları olan e, iki ustanın Mehmet'in ve Agop'un e, İstanbul Zilleri'nin kurmasıyla e, hala da devam eden bir durum bu. Beni ilgilendiren şey burada e, aslında çok katmanlı bir bir, bir mesele. Yine 2-3 dakikada özetlemek zor olacak Hı. ama yine materyali de kesinlikle işin içerisinde. Yani siz aynı model, aynı boy, aynı ağırlıkta iki tane el yapımı zili yayına getirip çalsanız bile bunların ikisinin arasında E, farklılıklar var. Bunun nedeni de işte el yapımı olması yani çekiçlenme e, süreçleri çoğunlukla. E, bir bu mesele benim çok ilgimi çekiyor. İkincisi tabii e, etnisite meselesi. Yani o e, geleneğin elden ele geçmesi e, Zilcan Ailesi'nin göçmek durumunda kalması ve sonra onun işte e, aktarımı ve burada hala yaşıyor olması e, önemli. Şöyle bir şey yapacağım belki birazcık projeden bahsedebilirim somutlaştırmak için. E, geçen hafta İstanbul Agop fabrikasına bir ziyarette bulundum. Çok harika bir gündü benim için. Biraz örnek ziller topladım. Biraz da çok basit ön kayıtlar yaptım. Çekiç ustaları çalışırlarken orada. Ve bu yaptığıma benzer kayıtları stüdyoda da yapacağım bir takım kayıtlarla bir araya getirip kontak speakerları yani aslında zillerin üzerine monte edilebilecek hoparlörler yardımıyla zillerin kendi doğal yapılarını, armoniklerini açığa çıkarabilecek bir düzenekle orada tekrar üretmek istiyorum. Yani speakerler üzerinden Yani zillere bir ses aktarımı olacak bu işte çekik sesleri ve işte bir takım artikülasyonlar ve ziller aslında o mekanda hoparlörlere dönüşerek tınlılar, çınlamalar artık öngöremediğim başka bir takım sesler oluşturuyor olacaklar. Yani böyle karanlığın içinde asılı kalan ve sanki bütün bu 400 400'lere yayılmış geleneğin işte ustalarının bize havaya saçtıkları bıraktıkları bir takım tınırların orada yeniden hayat bulması gibi bir anlamı var benim için. Tabii çok fazla teknik sorun var çözülmesi gereken ama şu anda tam da onlarla uğraşıyorum. Umuyorum ki yaz sonunda görülebilecek evet. Ege çok teşekkür ederim. Daha kısa ve öz anlatılamaz gerçekten. Eee tam da süremizin sonuna geldik. Ege Kanar'la birlikteydim bugün Harçtan Sanat'ta. Ege çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Şen Tarık için görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.